Allah, adaleti, hatta adaletten de fazla olarak, ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. hayasızlığı çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri te'kîd ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir. Bir topluluk, diğer bir topluluktan sayıca, nüfusca veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da, ifliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini, Boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin o dilediğini şaşırtır dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki sonra ayağınız sapa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azab olur. Allah'a verdiğiniz sözü Değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira, ahirette, Allah nezdinde olan nimet Eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır. Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız. Erkek olsun, kadın olsun. Kim mü'min olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız.